Sayın eminciler burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizler için hazırladığımız bir programı sunuyoruz. Rehber insanlar, 2. Aziz Mahmut Hüdayi. Sahibi Enver Öğren. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayına hazırlayan Ümit İsmailoğlu. Genel yayın yönetmeni Rahim Er Program yönetmeni Ahmet Çelik Ben toplarım. Allah Allah. Bütün sakarlar da benim olur. Ne bu kadar acele ediyorsun arkadaşım? Kayıkçı. Bir kayıkçı arıyorum da. Kayıkçı mı? Burada bol ne var. Burası kayık kahvesi zaten. Bak bak şu iki yarı gördün mü? Hangisi? Şu pencerenin yanındaki. Evet o. O işte, dalmış yine. Her zaman böyle pencerenin yanına oturur. Saatlerce deryaya bakar. Hayal aleminde gezer sanki. Deli de sen değil. Veli de sen değil. Ama halis kayıtçı ha. Kayıtçı ararsan onunla görüşürüz. Evet. Şey... ...Üsküdar'a geçmek istiyorum... ...beni götürür müsün? Hı? <gülüyor> <gülüyor> ah, otur evlat Tel Aviv ...şu fırtına kesilsin istediğin yere götüreyim. Hayır baba hemen geçelim acele... ...çok mühim bir işim var da... ...hiçbir kayıkçı bu havada deryaya çıkmıyor... ...o kadar para teklif ettim... ...yüzüme bile bakmadılar... ...bu havada İstanbul'u versen denize çıkmayız dediler... Ne olur baba hadi götürüver beni Evlat bu ne acele bekle e, Bekleyemem baba hadi kalk kalk Canından daha mühim olan bu iş neymiş söylesene Sonra anlatırım hadi yürü Tamam tamam Yürüyoruz işte Şu dalgalara bak Dağ gibi ne korkunç Doğru kendimi bildiğimden beri deryada gezerim ...ama böylesini görmedin. Korktun mu yoksa? Vazgeçelim istersen. Vazgeçelim demedim. Sadece korkunç bir fırtına dedim. Korkma korkma... ...şimdi gördüğün bu azgın denizde bir yol bulacağız. Bir yol ki... ...sakin... ...yumuşacılık... ...ipek gibi. <gülüyor> Kahveci senin için deli demişti de inanmamıştı. Denizde hiç yol mu olur? Okuyorum. ...evvelki telaşlı halin gitti... ...şimdi benimle alay etmeye başladın. Demek ki gitmekten vazgeçtin. Yok babacığım vazgeçmedim. Denizde yol bulacağız dedim de... ...ona güreşim geldi gücen mi? Daha Üsküdar'a niçin gittiğini söylemedin. Nasıl bir iş bu? Heh, i̇şte kıyıya geldik. Ah! Kayıklar bunlar. Hangisi senin? Şu... su beyaz kuşaklı yeşil tekne. Hmm. Üzerinde anahtar yazan... Sana neden acele ettiğini sordum, cevap vermedin. Çeri misin? Anahtar. Ne garip bir isim bu. Anahtar. <gülüyor> Çeri misin dedim. Neden silah taşıyorsun? Silah mı? Ne silah? Ha? Bak işte anahtar. Senin tekne değil mi? Hop. Hadi, hadi baba ver elini bana. Daha, bırak ben kendim binerim. Daha, daha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neredesin Üsküdar? Şimdi söyle bakalım. Böyle silahla pusatla ne yapacaksın Üsküdar'da? Ne silah? Ne pusat? <gülüyor> Anlamadım mı sanıyorsun? Kahveye öyle bir telaşla girdin ki... ...belindeki tabancayı gördüm. Bu havada... ...karşıya geçmek isteyenin ölüm kalım işi olmalı. Ya ölüm döşeğinde aslan var... ...ya da birini öldüreceksin. Bu ihtiyar Yaman'ı da... ...aklından geçenleri okuyor zannettim. Neler söylüyorsun sen baba? Ne öldürmesi? Neyse neyse. Şimdi dikkat et. Bahsettiğim yola giriyoruz. O fırtınasız, o durgun yola. Fırtına indi? ...fırtına dindi baba. Ne dinmesi oğlum? İki tarafımızdaki şu dalgalara baksana. Hayret. Dört bir yanımızda fırtına esiyor. Bizse de çıkmış gibi rahat yol alıyoruz. <gülüyor> Sana söylemiştim evlat. Hüdayi yolu bu. Hüdayi yolu mu? Allah Allah. Rüya görüyoruz galiba. Rüya mı? Belki de. Nasıl olabilir? ...böylesine korkunç fırtınanın ortasında süt liman bir yol. Hayret. Neden şaşıyorsun evlat? Şu dalgalarda yalpa yalpa gitmek mi istiyorsun yoksa? İstersen oradan gidelim de dalgalar paramparça etsin bizi. Ben, ben anlayamıyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir? Nasıl mı? Sen Ünayi Hazretlerinin kerametini hiç işitmedin galiba. Yok. Anlatayım dedin öyleyse. Zamanında aziz Mahmut Hüdayi her cuma Üsküdar'dan kalkıp Sultanahmet Camii'ne vaaza gelir. Fakat bir cuma öyle bir fırtına çıkar ki deniz Allah bulak olur. Kayıkçılar denize çıkmaya cesaret edemez. O vaaza yetişmek için tek başına bir kayığa biner ve Bismillah diye asılır küreklerden. Kürek çektikçe aldığı yol süt liman olur. Tam vaktinde saray burnuna varıp ağzına yetişir. İşte o günden bugüne buraya Hüdayi yolu denildi. Deniz ne kadar azgın olsa bu yol hep böyle sakin... ...hep böyle yumuşak etler yolcusun. Lakin şimdilerde onun yolundan gidenler azaldı. Bu yol da unutulmaya yüz tuttu. Bir eski kayıtçılar bilir bu yolu... ...bir de nasibi olanlar. Senin de nasibin mi evlat. Nereden çatmışım kevesi ihtiyara? Neyse... katlanacağız mecburen. Ben bunları masallarda olur bilirdim baba. <gülüyor> Masal, rüya, hakikat. İşimiz gücümüz bu. Görüneni hakikat sanıp inanmak. Görünen nedir ki oğlum? Taş toprak... Bunlar mı hakikat? Peki görmediğimiz hakikat... ...onu nasıl idrak edeceğiz? Aklımızın almadığı o kadar çok şey var ki yavrum. Evet, aklım almıyor baba. Fırtınanın içinde asu deviriyor. İşte bunu beni aklıma almıyor. Keramet dedim ya evlat. Evliyanın himmeti namludan çıkan bir kurşunu bile geriye çevirir. Bu ihtiyar dile edecek beni ...lafı dönüp dolaştırıp silahı kurşuna getiriyor. <gülüyor> Benim niyetimi nasıl da anladı? Lafı başka yere çekmeyeyim. Yoksa söyleyecek beni. Baba, tek ismi de senin gibi bir garip. Neden bu ismi verdin? <gülüyor> Anlayacaksın, almayacaksın. Hay Allah. Şimdi de o konuşmak istemiyorum. Bu yola Hüdayi yolu demiştin değil mi? Hüdayi'yi anlatsana bana. Anlatayım oğul. ...fakat nasıl anlatmalı bilmem ki. Öyle büyük ki gücümüz yetmez. Ancak deryada damla misali olur bizimki. Anlat hele. Bir damla olsun biz de nasip verelim o deryada. Yaman söyledin evlat. Fakat önce sen anlatacaksın. İyi. İskidarda ne yapacağını... Of. ...kapat bu mevzuyu. Anlat o, anlat. Şimdi fırtınadan azade şu huzurlu yoldayız. Bu yolda gizli saklı hiçbir şey olmaz... Dök içine öfkenden sıyrılsın. Peki baba anlatacağım. Ben kendi halimde evimin nefakası için didinen biriydim. Fakat bir gün bir iftiraya uğradım. Hapishaneye düştüm. Çoluk çocuğum aç kaldı. Karım hastalanıp yataklara düştü. Dünse ise karımın ölüm haberi geldi. Yavrularım kimsesiz kaldı. Aklım başımdan gidiverdi. Firar ettim. Şimdi bana iftira edenleri... ...öldürmeye gidiyorum. Öldürmekle ne geçecek eline? Vazgeç bu işten. Bırak baba. Böyle nasihatleri çok duydum ben. Karımın ölübüne onlar sebep oldu. Çocuklarım onların yüzünden perişan halde. Cezasız mı kalsınlar yani? Evladım. Hiç kimse bir başkasını cezalandırma hakkına sahip değil. Hepimizin hesabı görülecek. Kimse cezasız kalmayacak. Bırak vaaz etmeyi baba... Hani hüdayini anlatacaktım bana. Doğru, doğru. Böyle kuru nasihatler etmenin bir faydası yok. Ben ne söylesem nafile. Ama senin hüdayi anlaman için ruhen hazır olman lazım. Sükut. Şu sükutu dinle. Bu yolun yumuşaklığını hisset. Bu yolda öldürmeyi unut. Kendini yolun akışına bırak. Evet, ihtiyar aklı. Hiç sarsılmadan ilerliyoruz. Oh, sessizlik. Allah'ım ne güzel. Oh, neler diyorum ben. İntikamımı almalıyım, vazgeçemem. Hazırım, hadi anlat baba. Peki Dinle öyleyse. Evliya diyarı Bursa'da bir kadı yaşar. Kadı mahmur. İlim ve irfanı ziyade dini bütün bir kimse. Malı mülkü, şanı şöhreti yerinde. Haklılar hakkını aldıkça, suçlular cezasını buldukça huzurlu. Fakat bir gün bir çetrefil dava gelir önüne. Kadının rahatı kaçar. Ne davası bu? Akıl yoluyla, kıyaslı halledilemez bir dava. Aslında senin davan, benim davam. Hepimizin davası. Gene laf savuruyorsun baba. Bir ceza lafı ettim, başladın kadı hikayesi anlatmaya. Neymiş onu bu kadar rahatsız eden dava? Sen onu söyle. Dinle öyleyse. Makama bir kadınla kocası gelir. Kadın kocasından davacı olur. Söyle adım, şikayetin ne? Şikayetim kocamdan kadı efendi. Biz fakir kimseleriz. Fakat kocam her sene hacca gideceğim diye tutturur. Tabii para bulup da bir türlü gidemez. Gidemeyince de üzülür. Hele bu sene üzüntüsünden ne yapacağını şaşırdı. Bana bu haç mevsiminde de gidemezsem seni terk edeceğim dedi. Hanımının söyledikleri doğru mu? Doğrudur efendim. Devam et hatun. Hac mevsimi gelince ortalıktan kayboldu. Altı gün sonra elinde bir takım hediyelerle çıkageldi. Hacca gidip gelmişmiş. Tabii ki inanmadım. Altı günde hiç Mekke'ye gidip gelinir mi? Bu yalancı adamı artık çekemiyorum. Bu sebeple boşanmak istiyorum. Hanımını dinledim. Sen ne diyorsun? Efendim. Mekke'ye gittim, geldim. Dediğim doğrudur. Altı günde nasıl olur bu iş? Efendim. Para bulamayınca... Son çare olarak... ...Muhammed Üftade Hazretlerine gittim. O da beni eskici Mehmet Dede'ye gönderdi. Mehmet Dede gözlerimi kapatmamı söyledi. Elimi tuttu. Gözlerimi açtığımda Mekke'deydim. Demek gözlerini açtığımda Mekke'deydim. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Hiçbir anda hacca gidilir mi? Efendim... ...beni mazur görün ama... ...şeytan allah Teala'nın düşmanı olduğu halde... ...bir anda dünyanın bir ucundan öbür ucuna gider de... ...Allah dostu biri bir anda Kabe'ye niçin gitmesin? Hmm. Düşündürücü. Cevabım güzel ihtiyar. Fakat iki şahit dinletmen lazım. Efendim. Diğer hacılarla beraber tavaf ettim. Orada Bursalı hacılarla görüştüm... ...buraya getirmeleri için bazı emanetler dahi verdim. Öyleyse mahkemeyi... ...Bursalı hacıların ardet edeceği güne tarih ediyorum. Karar... ...hacılar dinlendikten sonra verilecektir. E netice? Netice... ...hacılar o fakiri... ...Kabe'de gördüklerini... ...getirdikleri bazı eşyaların da... ...onun emaneti olduğunu söylerler... Kadı Mahmut bunun üzerine davayı reddeder. Akıl almaz bir şey. Evet. Akıl almıyor evvel. Akıl her şeyi almıyor. Yine başlama baba. Anlat. Kadı Mahmut'a ne oldu? Ne yaptı? Ne yapsın? Kıvrım kıvrım kıvranmaya başlar. Bu baklayı aklıyla anlamaya çalıştıkça bunalır. Sonunda Mehmet de değildir. Hani o fakiri elinden tutarak bir anda Kabe'ye götüren kimse vardı ya. İşte ona Talebesi olmak ister Mehmet dede ise nasibinin Zamanın büyüğü Üftade Hazretlerinden olduğunu söyler Kadı Mahmut atıyla ona gitmek isterken At delgahın yakınlarında kayalara saplanır Kayalara mı? <gülüyor> Olur mu öyle şey? Evet kayalara dedim evlat Kayalardan atını çıkarmak için uğraşır Fakat çıkaramaz Atı bırakır yürüyerek gider Bahçede eski elbiseler içinde çapa yapan birini görür. Telaşla ona yaklaşır. Kolay gelsin. Burası Muhammed Üftade Hazretlerinin dergahı değil mi? Evet öyle. Ne istersiniz? İsmim Kadı Mahmut. Şeyhinizi görmek istiyorum. Üftade benim Kadı Efendi. Buyurun. Bırak eylemeyi şu kıvrara bir bak. Hadi çapayı bırak da geldiğim ağabey Hemen görüşmek istiyorum. Eski elbiseler içinde... ...bahçe çapalayan bir büyük düşünemiyorsun diyeyim. Bak Kadı Efendi. Burası yokluk kapısı. Ki... ...biz yokluk kapısının kuluyuz. Halbuki siz varlık sahibisiniz. Bu kapıda yeriniz yok. Atınız dahi gelmek istemediğinden... ...kayalara saplanmadı mı? Siz nasıl gidebilirsiniz? Gidin kadı efendi. Sizin şanlı şöhretli bir dünyanız var. Bizimse Rabbimizden gayri bir şeyimiz yok. Kendi dünyanıza dönün. Ben şaşırmış bir haldeyim. Mehmet dedenin kerametini gördüğümden beri aklım başımda değil. Ne olur, ne olur yardım edin bana. Nasihatlarınıza portacım. Talebeniz, hizmetkarınız olayım. Lütfen <gülüyor> efendim... Lübberleri kabul edin. Söyledim size Kabehefendi. Burası yokluk kapısı. Rabbimizden başka bir şeyimiz yok bizim. Burası nasıl yokluk kapısı olabilir? Siz Allah'ın sevdiği birisiniz. Ben de size yakın olmak istiyorum. Demek bu kadar istiyorum. Ama bunun için bazı şeyleri terk etmen gerekecek. Bütün varlığımı terk etmeye hazırım. Yeter ki talebinizi olmakla şerefleneyim. Dinle öyleyse. kadını hemen bırakacaksın. Bütün malını fakirlere dağıtacaksın. Yapar mısın bunları? Derhal efendim. Sonra da Bursa sokaklarında şu ıstırmalı kaptanınla her gün ciğer satacaksın. Her emrinizi yerine getireceğim efendim. Hadi. Durma öyleyse. Geldi, ciğerci. Yahu bu bizim kadı efendi değil mi? Ya ya ya, tak Kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış. Ay, ay, ay, Böyle ya. kürklerle ciğer satılır mı? <gülüyor> geldi, geldi, ciğerci, ciğerci, ciğerci. Aklını oynatmış bu ya. Ha, tımarhanelik olmuş, tımarhanelik. Ciğerci. İşler vazgeçme. İşte teslim olmak. Hadi evlat. Hadi. Sen de vazgeç şu yanlış fikrinden. Hasiyat vermeyi bırak da anlatmaya devam et baba. Peki. Sokaklarda aylarca ciğer satar. Ahali alay eder. Sataşır. O akıl almaz bir sabırla her hakarete katılır. Nefsinin bütün aşırılıklarını, iradesi ve büyük sabrıyla görmezdendirir. Hocasının her emri sebep sormadan yerine getiriyor. Delilik bu. Niçin yapıyor bunları? Nefsinin kibrini kırmak için. Çünkü o kibirle Allah'a yaklaşılmaz. Peki bunun için bu işkencelere gerek var mı? İşkence değil oğlum, imtihan. İyi kul olmak için bunlara katlanmak lazım. Heşr Hocasının emriyle dergahta helay işçiliği yapmaya başladı. Nefsi ketikte. Onun zayıf bir anını kollamaktaydı. haline kapıldım. Mahmut, sen üstü adına Nesli'ni dinlemeyeceğine dair söz vermedin mi? Eyvahlar olsun bana. E, evet. Bunca sıkıntının sonunda muhakkak olamadın mı yani? Kıramadın mı Nesli'ni? Dinle oğlum. Hemen süpürgeyi bırakır, taşları sakalıyla süpürgeyi Bir anlık dünya meylini şiddetle cezalandır. Üftadi hazretleri bunu görür, yerden kaldırır. Koluna girerek bahçeye çıkarır, birlikte dolaşırlar. Evladım, maksat bu mertebeyi geçmektir. Sen de geçsin herhangi Hocam Hızır dede, Hacı Bayrandeli hazretlerinin talebesiymiş. Biz onun kapısında yetiştik. Dergahımız bir başkaydı. Diğer talebelerle dünya ahiret kardeşlik, Fakat hizmette birbirimizle kıyasıya yarışırdık. Seni gördükçe o günleri hatırlıyorum. Sende ihlas var. Samimiyet var. Bu sebeple çabuk yükseliyorsun. Mahmut. Bundan sonra sabahları abdest suyumuz sen ısıt. Her sabah senin nurlu yüzünü görmek istiyorum. Başüstüne hocam. Bu kadar fedakarlığın... ...bu kadar sıkıntının sonu nereye varacak? Bütün bu vazgeçişlerin sonunda... ...nereye varacak hala anlamış değil. Dinle de gör. Bir gün Muhammed Üçtade... ...talebeleriyle kırlara çıkar. Ev bahar. Dört bir yan çiçek denizi. Talebeler dağılır. Bir müddet sonra... ...hocalarının yanına dönerler. Hepsi demet demet çiçek getirip... ...hocalarına takdim eder. Mahmud'un... ...boynunu bükük gören hocası sorar. Mahmut evladım... ...sen bana hiçbir şey getirmedin mi? Ben şu... ...şu kırık saplı çiçeği getirdim efendim. Arkadaşların demet demet çiçek getirdiği halde... ...sen niçin kırık saplı bir çiçek getirdin? Size ne takdim etmem az olur fakat hangi çiçeği koparmak için eğildimse o çiçeğin Allah Allah diye zikrettiğini duydum. Ancak bu çiçeğin zikredemediğini görünce onu getirdim. Mahmut evladım. En güzel hediyeyi sen getirdin bana. Bu kır gezintisinden bir sen nasiplenmiş. Artık çiçeklerin bile tesbihine duyar haldesin. Hak yola erdin. Güdayi. ...Hüdayi. Ondan sonra sana Hüdayi diyeceğim. Ya işte böyle. Terk ettiği dünya karşılığında ne buldu gördün mü? Evliyalık makamını. Şanına mağrur kadı gitti... ...dünya nimetlerinden uzaklaştıkça... ...Allah'a yaklaşan insan geldi. Allah'ın ismini andıkça gözlerimden ırmaklar boşalan insan geldi. Alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi düşündükçe... ...kalbi titreyen insan geldi. Evet, diyorsun ki terk ettiklerinin sonunda ne bulacak? Allah'ın razı olduğu kul olmak, işte gaye bu. Peki, gayesine erişti mi susun? Sus dinle. İbadet ve murakabeyle geçen bir gecenin şafa... ...sabah ezanı ağırtındu, ağırtınacak. Hüdayi birden unuttuğu bir şeyi hatırlar, telaşlanır. Eyvah! Bu sabah abdest suyunu ısırmak için geç kaldım. Ne yapacağım şimdi? İşte hocam da kapıda görünce... Ne diyeceğim şimdi hocama? Ey zavallı Hüday. Ne yapacaksın şimdi? Hüday evladım. Ne oldu sana? Ne bu halin? Yüzün sapsarı. Hocam. Şey, ben... Ben... İbriyi göğsüne bastırmış ne bakıyorsun öyle? suyu mu Hocam. Şey... Yani... Dök. Hadi dök suyu. Dök. dök. Dök. Bismillahirrahmanirrahim. Su fazla ısınmış. Ellerim yandı. Hocam nasıl olur? Suyu ateşe koymadım ki. Evladım. Bu su odun ateşiyle değil. Kalp ateşiyle ısınmış. Senin hizmetin tamam oldu artık. Ama... <Gülüyor> buradan ayrılmak. Yeniden o uçuruma düşmek istemiyorum. O uçurumu çok gerilerde bıraktım elhamdülillah. Üç yıl gibi kısa bir sürede bu mertebi yerişti. Artık benim rekilimsin. Ehlinle birlikte Sivrihisar'a git. Zira bir zamandan biri, ...gönlümden böyleti geçer. Her şey rehberinin istediği gibi gerçekleşir. Aziz Mahmut Dai memleketi olan Sivrihisar'da 6 ay kalır. Ama üstadının hasretine dayanamaz. Hocasını görmek için Bursa'ya gider. Hocası ölüm düşündedir. Hocam! Hocam! Hüdayi, evladım, hoş geldin evladım. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Yavrum seni öyle özlemişim ki. Fakat neden icap etti bu ziyaret, bir şey mi oldu yoksa? Asretinize dayanamadım hocam, sizi görmeye geldim. Sadakatimi beni ziyadesiyle memnun etti. Allah da seni memnun etsin. Padişahlar ardınca yürüsün. Ne kadar yorgun görünüyorsunuz. Hasta mısınız hocam? Hastalık, yorgunluk. Bunlar bahane kardeşim. Ömrümüz tamam olmak üzere. Gelmen çok isabetli oldu. Hüday hadi güzel bir şeyler söyle bana. Ne söyleyeyim hocam? En doğruyu, en güzeli söyle. Biricik hakikati söyle. أعوذ بالله من الشيطان الربيب بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط ومن سقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذير قوم ما انذر اباءهم فهم غافلون اشهد <gülüyor> الله Hoca <Gülüyor> <Gülüyor> Rahmetullah Hüdayi Üftadi Hazretlerinin vefatından sonra Uzun süre diyar diyar dolaşır Her gittiği yerde insanları yetiştirir Vaaz ve nasihatlerde bulunur Eline geçeni Allah yolunda harcar Hanemov bundan şikayetçidir. Ah efendi. Bizim ne zaman bir yerimiz yurdumuz olacak. Hocanız ölünce hiçbir yerde duramaz oldunuz. Manevi bir işaret aldım diyerek ta paşa eline gittiniz. Köy köy kasaba kasaba durmadan dolaştınız. En sonunda çoluk çocuk İstanbul'a geldik. Bakın. Bu şehir ne bereketli bir yer. Bari buradan ayrılmayalım. Şuraca bir yuva kuralım. Kuracağız adım. Yuvamızı buraya kuracağız. <gülüyor> kuracağız dersin ha efendi. Tekkelerde karın tokluğuna ders vermekle olur mu bu iş? Bak muhitiniz genişledi. Vüzeradan, ülemadan dostlarınız oldu. Öl deseniz ölecekler. Gelin onların izzet ve ikramlarını reddetmeyin. Bizleri de düşünün. Bir köşede dünyalığımız olsa fena mı olur? Abinim vefalı hatunum. Böyle söylersin ama bilirim ki yüreğin derdimizdir. Lakin şunu unutursun. Allah kullarını açlıkla terbiye etmez. Ne zaman dara düştüysek bir kolayını vermedi mi? Söyleyince söyledi diyorsun. Verilen hediyelerle yuvamız mamur olur. Evladımızın istikbali kurtulurdu. Sizse bunları düşünmüyor, gelen hediyelerle dergah inşa ediyorsunuz. Bu parayı kendi ihtiyaçlarımız için kullanmak bize yasa hatun. Bunları Allah yolunda sarf etmeliyiz. Onun için bu dergahı inşa ediyorum. Bildim bileli aynı şeyi söylersiniz. Amen. Ama çoluk çocuk. Kapıya bakayım hatun. Kim o? Kulunuz efendim. Kazasker düğmeci zahredi. Buyurun, buyurun, Şur, şuraya oturalım. Buraya başka şeye oturmaya değil... ...sizin kapınıza hizmetkar olmaya geldim. Sizin hizmetiniz bizim kapımıza değil... ...devlet kapısına yaraşır. Bu kapıda kulluğumuz bitti. Padişahımız ferman eyleyip fakiri azlettiler efendim. Bir yanlışlık olmalı. Sizin gibi çalışkan, dürüst biri nasıl azletilebilir... Murat Han böyle bir hataya nasıl düşer? Padişahımın fermanı başım üstüne. Öyle gücenmişliğim falan yok. Hala onun duacısıyım. Lakin artık devlet umurundan el çekip talebiniz olmak dilerim. Senin devlet kapısında hizmetkar olman vazifenin başında bulunman lazım. Murat Han adil bir padişah olup hatasını anlayınca tahsiye eder. Vaziyetinizi ona arz edeceğim. Siz bekleyin hele. Ve derhal saraya gider. Üçüncü Murat Han bu ziyarete çok sevinir. Gelmekle neyi iyi ettiniz. Mübarek yüzünüzü görmekle gözümüz gönlümüz açıldı. Buyurun. Buyurun şöyle oturun. Padişahım bir maruzatım var. Sizi rahatsız edişim... O nasıl kelam efendim? Ne dilerseniz onu emir telakki ederim. Padişahım, kulunuz gazasker düğmecizadeyi azetmişsiniz. O mert ve çalışkan bir adem olup, her dem size dua eder. Ortalığı nasıl da ıslah etmişti. Derim ki, ihsan buyurup iddia edesiz. Bir hata yapılmışsa tasviye ederiz. Hele sizin hatır haliniz olduktan kelli. Bu işi hatır için istemeyiz. O zat daha nice kıymetli hizmetlerin namzedi. Bu işin hatıra olmaz devlet bu. Sizin hakkınızı ödeyemem. Ben ki vazife ve mesuliyet şuuruna layıkıyla malik değildim. Ben ki şu tahta bir miras yedi rahatlığında oturur idim. Ben ki bu yüzden... ...sokullu gibi bir devlet adamına malik olmanın nimetini takdir edememiştim. idim. Estağfurullah sultanım. Bu gaflet içreyken kader... ...sizi çıkardı karşıma. Siz ki... ...benim zaaf ve meziyetlerimi... ...mütahassıs bir hekim gibi... ...gayet iyi teşhis ettiniz. Rehberim olup... ...beni her vesileyle... ...müşfikane ikaz buyurdunuz. Size borcumu nasıl ödeyebilirim? Teveccüh buyurursunuz sultanım. Müsaade dilerim. Benim de sizden bir ricam var. Buyurunuz sultanım. Bana... Aszafevilerin dini İslam için tehlike arz ettiğini söylemiştiniz. Bir nice zamandır Acem tarafına seferi fikre ileriz. Oraların ahvali iyiden iyiye bozuldu. Ferhat Paşa'yı 80 bin kişilik bir ordu ile tebrize salmak dileriz. Orduyu hümayun hareket etmeden evvel himmet buyurup nasihat vermenizi isteriz. Müsaade buyurursanız nasihatlerimizi gazada vermek dilerim. Yani biz dahi cihada bizzat iştirak arzu ederiz hünkârım. Bundan daha makbul haber olmazdı. Böylece seferimizin manevi kumandanı da belli oldu. O halde gazamız mübarek ola. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri... Tebriz seferinde askerle birlikte ön saflarda savaşır. Zafer müyesser olur. Ferhat Paşa ile Tebriz'e girer, bir süre orada kalır. Sonra İstanbul'a döner. Üsküdar'da inşa ettirdiği dergah, en fakirinden en zenginine kadar her zümreden Müslümanla dolup taşar. Üçüncü Murat Han ölünce yerine geçen Sultan Üçüncü Mehmet de kendisinden feyz alır... ...bu kamil zatla sohbet eder. O da ebediyete intikal edince... ...devlet aliyenin başına Sultan 1. Ahmet Han geçer. Lala, dün gece acayip bir rüya gördüm. Nemçe kralıyla güreşteydik. Lakin ben sırt üstü yere düşüyordum. Bu rüyanın tabiri ne ola Efendim, emir buyurunuz... ...bu işlere ehil kişiler bulalım... ...bulun Lala. Lala. Tabirleri takdim ettiler ama... ...hiçbiri beni tatmin etmedi. Zahiren korkunç bir rüya. Bu rüyayı hayırlı bir şekilde... ...şerh edecek kimse yok mu? Sultanım rüyanızı ancak... ...Üsküdar'da bulunan... ...Aziz Mahmut Hüdayı tabir edebilir. Lala o halde var git dergahına... ...rüyayı tabir ettir. Hocam! Hocam! Evet, evet, Alın bu mektubu, sultanımıza takdim edin. Rüyalarının tabiri bu. Fakat efendim, biz daha geliş sebebimizi anlatmamıştık ki. Mahal yok. Hadi siz geçmeyin Uğurlar olsun. Demek rüyayı dinlemeye lüzum görmeden bu nameyi verdi, öyle mi? Allah adamlarının işine akıl vermez. Aç bakalım nasıl tabir eylemiş. allah Teala... ...insan vücudunda sırtı... ...cansız mahluklarda ise... ...toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsan sırtı ile... ...toprağın birbirlerine değmesi... ...bu iki kuvvetin... ...bir araya gelmesi demek olur. Böylece... Padişahımızın arpa üstü yere yatmasıyla bu iki kuvvet birleşmiş olmaktadır. Binaenaleyh bu rüyadan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşılır. İşte gördüğüm rüyanın tabiri. Hidayi hazretlerine bin altın hediye eyledim. Ulaştırılsın. Hatun kendini fazla yorma. Sen bizleri düşünür müydün ay efendi? Bursa kadalığını bıraktın, Medrese hocalığını terk ettim. Elindeki malı mülkü ona buna vererek harcadım. Şu yavrularımıza saracak bir bez parçası bile kalmadı. Siz şimdi böyle dersin Hatun. Bak yüzlerce insanın hayır dualarını kazandık. Sen kaybettik mi sanırsın? Amenna. Lakin ben evladımıza bırakacak dünyalığımız olmadığına üzülürüm. Kapı çalınıyor hatun. Bir bakayım. Kimmiş gelen? Gene nasihat isteyenlerden biri mi? Yok hatun. İstediğin dünyalık geldi. Padişahımız bin altın göndermiş. Ha. ...sabırsız olan işte böyle mahcub olur. Devlet mum, ...hayırlı haberler var. Askerimiz muzaffer olmuş. Estargon kalası... ...Nemçe küffarından... ...geri alınmış. Hamdolsun. Gördün müyvalar... ...Aziz Mahmut Hüdai hazretlerinin tabiri doğru çıktı. Onunla görüşüp... ...nasihat almak dilerim. Emir buyurunuz... Hemen getirelim sultanım. O nasıl lakırdı Lala? Bizim onun kapısına gitmemiz iktiza eder. Lazım olan hazırlıkları yapın... ...yola çıkalım. Hocam... buyurun atıma siz binin. Olmaz sultanım. Cihan padişahının önünde... ...ata binilemez. Biz cihan padişahıysak... ...siz de gönüller padişahısınız. Hangisi daha kıymetli? Sizi dinledikçe padişahlığımı unuttum. Lütfen atasiz binin, ben ardınızca yürürüm. Sultanım, artık ineyim. Sırf üstadımın duası tahakkuk etsin diye bindim. Bir gün bana, evladım padişahlar arkanda yürüsün diye dua etmişti. Hem teba yanlış anlayabilir Nedir bu ellere ayak? Nedir bu dillere dudak? Aç gözünü ibretle bak. Alem bir temaşar gârıymış. <gülüyor> ah, efendim. Senelerce çene çalıp mübarek başını ağrıttım. Fakirlikten şikayet ettim. Lakin ben size neslimizi idame ettirecek bir erkek evlat veremedim. Ömrümün son anlarını bu üzüntüyle... Alan da halk... ...veren de halk... ...nafile yere üzülme hatun... Ah, sen ne mübarek bir insansın ha efendim... ...bir günden iyi ağzından kötü bir söz işitmedim... ...hakkını helal et. Alan sensin... ...veren sen... ...kılan sen... ...ne verdinse odur... ...dahi nemiz var... Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur. Dahinemiz var. Hı? Ne diyorsun evlat, duyamıyorum. Vazgeçtim baba. Bak işte, silahımı denize atıyorum. Hı. Evliyanın himmeti namludan çıkan kurşunu geriye çevirir demiştim sana. Bu yola giren haram yemez, yalan demez, cana kıymaz. Bu yol karıncayı bile incitmekten çekinenlerin yoludur evlat. Hamdolsun ki ben de buldum bu yolu. Hem de korkunç bir fırtınanın ortasında. Sevincini anlıyorum evlat. Ama menkibimizi tamamlayalım istersen. Evet, devam et baba. Bu büyük veli binlerce talebe yetiştirdi. Müslümanların ehli sünneti itikadında bulunmaları ve ibadetlerini ihmal etmemeleri için birçok kitap yazdı. Ölmeden az evvel ne muhteşem bir dua buyurmuşlardı. Yolumuzda bulunanlar, ömründe bir kere türbemize gelip de Fatiha okuyanlar kıyamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve ölümleri denizde olmasın. Ah geldik oğlum, işte üsküdar. Baba hemen türbesine gideceğim. Sonra da su başına teslim olacağım. Düşmanlarımı Rabbime havale ediyorum. Doğrusunu yapıyorsun evlat. Kestim olunca ellerime kelepçe vurup edecekler Ama kilitli kalbim açıldı baba. Bir anahtar gibi. Anahtar? Ha. Şimdi anladım. Teknenin ismi neden böyleymiş? Baba! Baba! Allah Allah! Nereye gitti bu ihtiyar? Yolcu, Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'ne gidip bir fatiha okudu. Sonra su başına gidip teslim oldu. Yapılan muhakemede iftiraya maruz kaldığı anlaşılarak tek celsede serbest bırakıldı. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu'nun hazırladığı programı dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşçakalın.